Türkçe Peri Masalları Prens ve Üç Kaderi Evvel zaman içinde, yıllardır çocuk özlemi duyan bir kral ve kraliçenin oğlu olmuş. Bu kralla büyük mutluluk vermiş. Nihayet tahtları için bir varisleri olmuş. Çocuğa Inaros adı verilmiş ve büyük bir ziyafet düzenlenmiş. Kral ziyafeti kutsaması için isim annesi perisini davet etmiş. Ama peri yeni doğan prensi görür görmez... ...gülümseyen yüzü bir anda asılmış. Canını sıkan bir şey mi var? Güzel bir çocuk. Ama onu bekleyen gelecek çok fena. Nasıl yani? Hepsi kaderinde yazılı. Büyük bir tehlikeyle karşılaşacak. Bu ya bir yılan... Ya da bir timsah veya bir köpek olacak. Onu kurtarabilseydim eğer kurtarırdım. Ama bu benim gücümü aşıyor. Kral şoka uğramış ve çok endişelenmiş. Hızla tek oğlunu korumak için tepeye bir kale yaptırmış. Sürekli nöbet tutan muhafızlar yerleştirmiş. Inaros kalenin güvenliği ortamında büyümüş. Eğitimi ve savaş teknikleri için öğretmenler atanmış. Dış dünya ile tek bağlantısı krallığa bakan devasa pencereler aracılığıylaymış. Bir gün Inaros pencereden bakarken oynayan bir yavru köpek görmüş. Muhafızlardan getirmelerini istemiş. Ah, yavru köpek çok şirin. Onu bana getirin. <gülüyor> Muhafız şaşırmış. İneros'un kaderini biliyormuş ama prensin emirlerine karşı gelemezmiş. Doğruca krala gitmiş. Bir köpek mi? Kehaneti bilmiyor musun? Ya bir yılan, ya timsah, ya da bir köpek onu öldürecek. Kral muhafızı azarlarken Inaros köpekle oynamak için sarayın kapılarından koşarak çıkmış. Köpeği almış ve taht odasına koşmuş. ''Lütfen baba, ona çok iyi bakacağıma söz veriyorum. Lütfen benimle kalsın.'' Yavruya gülüşünü ve onunla oynayışını gören kral, köpeğin kalmasına karar vermiş. Oh, ''Teşekkür ederim baba. Sana Fluffy adını veriyorum ve seninle ebediyen dost olacağız.'' Günler geçmiş, yıllar birbirini takip etmiş ve İneros büyüyüp yakışıklı bir genç olmuş. Ama aklında hep dış dünyayı keşfetmek varmış. Baba, söyler misin beni neden bu saraydan çıkarmıyorsun? Dış dünyada seni bekleyen tehlikelerden haberin yok oğlum. Kehanetten haberim var. Ama Fluffy ile bana bak. Ayrılamıyoruz. Kehanetin bir bölümünün yanlış olduğunu hala anlamadın mı? Ve eğer iyi bir kral olacaksam dünyada olup biten her şeyi bilmem gerekmiyor mu? Madem öyle seni durdurmayacağım. Git ve dünyayı keşfet oğlum. Ama dikkatli ol. Ah teşekkür ederim baba. Çok dikkatli olacağım. Ertesi gün, Inaros ve Fluffy krallığın uzak kesimine gitmek için gemiye binmişler. Yolculukları sırasında sert bir fırtına ile karşılaşmışlar. Geminin direği kırılmış, yolculardan bazıları dengelerini kaybetmiş, hatta denize düşenler olmuş. Fluffy ortalıkta yokmuş ve bu İneros'u endişelendirmiş. Fluffy! Fluffy! Neredesin? Neredesin? <gülüyor> İneros bir an bile düşünmeden en iyi arkadaşını kurtarmak için denize atlamış. <gülüyor> Fluffy! Fluffy! Sevgili Fluffy, ah, seni kaybedemem. Tam ona ulaştığı anda Inaros onlara doğru yüzen bir timsah olduğunu görmüş. Fluffy'e sıkıca sarılarak hızla gemiye doğru yüzmeye başlamış. <gülüyor> Aniden timsah korkuya kapılmış, denizin derinliklerine dalmış. Inaros çok şaşırmış. Ve arkasına döndüğünde gemide elinde ok ve yay olan bir kız görmüş. Güverteye çıkın lütfen. <Gülüyor> Teşekkür ederim. Fırtınada yüzülmemesi gerektiğini size kimse söylemedi mi? <Gülüyor> Teşekkür ederim. Sadece beni değil en iyi arkadaşımı da kurtardın. Adınızı bana bahşeder misiniz acaba? Adım Elena. Alabama Krallığının prensesi. Ah, sıradan insanların olduğu bir gemide prensesin ne iş var acaba? Ah, dünyayı keşfetmek istiyordum ama babam seçkin bir prensle evlenmemi istedi. Ben de kaderim bağlanmadan önce küçük bir maceraya çıkmak istedim. Cesareti inarosu çok etkilemiş. Söyle bakalım burada ne işim var? Ah. <gülüyor> Benim adım Inaros. Ben bir tüccarım ve iş yapmak için gidiyordum. Ve ikisi yolculuk boyunca konuşmaya devam etmişler. Gemi Alabama'ya ulaşmış. Elena ve Inaros peşlerinde Fluffy ile karaya çıkmışlar. Kral ve ordusu Elena'yı saraya götürmek için sahilde bekliyormuş. Yanında bir yabancı görünce Inaros'u tutuklamışlar. <Gülüyor> onu. O yanlış bir şey yapmadı. Kimsin sen yabancı ve kızımla nasıl bir işin olabilir? Artık yalan söylemeyeceğini anlayan Inaros gerçek kimliğini açıklamış. Ayrıca Elena ile evlenmek istediğini de söylemiş. Tabii buna onay verirlerse. Bağışlayın beni sevgili prensim. ''Muhafızlar derhal zincirlerini çıkarın ve ona sarayın en iyi odasını verin. Yorgun olmalısın. Güzel bir banyo yap ve akşam yemeğinde bize katıl.'' Yemeklerini yerken konuşmuşlar ve Kral İnaros'u beğenmiş. Düğün hazırlıklarının başlamasını istemiş. Krallar ve kraliçeler düğün için bir araya gelmiş. İnaros ve Elena için kraliyet düğünü planlanmış. Ama Inaros müstakbel eşinden kaderini saklamamış. Ne oldu Inaros? Evlilik yeminlerimizi etmemize iki saat kalmışken beni buraya neden çağırdın? Her şey yolunda mı? Evlenmek istemiyor musun? Söylemem gereken bir şey var. Sanırım bunu daha fazla saklayamam. Nedir o hayatım? Inaros perinin onun için yaptığı kehaneti anlatmış. Elena onu timsahtan kurtarırken, Kader'in ikinci ayağının da bertaraf edildiğini anlatmış. Bunlara inanmıyorum ama sevgiye inanıyorum ve hayatımı seninle geçirmek istiyorum. Gelecekte hangi engelle karşılaşırsak karşılaşalım. Birlikte savaşacağız ve daima seni koruyacağım. Ben de seni seviyorum. Böylece evlenmişler, tüm krallık mutluluklarını kutlamış. Aa ne kadar da güzel! Şuraya bakın, çok hoş bir çift oldular. Çok yaşayın prens ve prenses! Birlikte Elena ve Inaros hayatlarını halkın refahı için adamışlar. Yeni kral ve kraliçe olarak taç giyerlerken halkınları çok seviyormuş. Yeni kralımız çok yaşa! Bir gece Inaros ve Elena uyurlarken Elena gölgede bir şeyin kıpırdadığını fark etmiş. Yavaş yavaş kocasına doğru ilerliyormuş. Yaklaştığında bunun bir yılan olduğunu fark etmiş. Ben de bugünü bekliyordum. Elena yılanın önüne bir tas süt bırakmış. Hızla süte yönelmiş ve içmeye başlamış. Son damlayı da bitirdikten sonra uyuyakalmış. Akıllı Elena, yılanla bir karşılaşma olacağını tahmin etmiş. Sihirli tohumlarla hazırladığı bir tas sütü başucunda tutuyormuş. Bununla yılanı uyutmuş. Ardından muhafızlara yılanı alıp, kilometrelerce uzaklıktaki bataklığa atmalarını emretmiş. Böylece Inaros'un üçüncü ve son kaderini de bertaraf etmiş. Akla ve önceden aldığı önlemle kocasının hayatını kurtarmayı başarmış. Elena ve Inaros dünyayı keşfetmek için seyahatler düzenlemişler ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar. Birlikte engellerin ve korkularının üstesinden gelmişler. Artık her zamankinden daha cesurlarmış.